Merhaba, Afrika'nın en eski milli parkı tehdit altında. BBC'nin haberine göre Doğal Hayatı Koruma Vakfı yani WWF, İngiltere merkezli bir petrol şirketine Afrika'nın en eski milli parkında petrol arama planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu. WWF, Soko International şirketinin planlarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Virunga Milli Parkı'nı tehlikeye attığını açıkladı. Virunga Milli Parkı, aralarında nesli tükenme tehdidi altında olan, Dağ gorillerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin farklı tür hayvanı barındırıyor. Soko International yaptığı çalışmaların Milli Park'ı tehlikeye attığı iddialarını reddediyor ve bu aşamada sadece o bölgenin potansiyel kaynaklarıyla ilgili fizibilite çalışmaları yapıldığını iddia ediyor. WWF'in hazırladığı raporda, dünya mirası listesinde bulunan Virunga Milli Parkı'ndaki petrol kaynaklarının kullanımı açılmasının geniş çaplı kirliliğe, çevrenin zarar görmesine ve anlaşmazlıklara, çatışmalara neden olabileceği uyarısında bulundu. WWF, Demokratik Kongro Cumhuriyeti'ndeki ülke yöneticisi Raymond Lumbuenamo, bu bölgeyi bir petrol sahasına çevirirseniz bundan geri dönüş mümkün olmaz, o güzellik mahvedilecek, kirletilecek dedi. WWF, petrol aramak yerine bu bölgeye fayda sağlayacak küçük ölçekli hidroelektrik üretimi, balıkçılık, çevre turizmi gibi sürdürülebilir çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. Dersim'den Erbil'e bisiklet turu düzenlenecek. Eko Cin ve Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü 9-25 Ağustos tarihleri arasında Dersim'den Erbil'e yeni bir yaşam için pedalla sloganı ile bir bisiklet turu düzenliyor. Bir zamanlar değil bisiklet turu düzenlemek, güvenli bir şekilde gezinmenin bile hiçbir zaman mümkün olamayacağının düşünüldüğü bir coğrafyada gerçekleşecek bisiklet turunun barışın doğaya ve yaşama katkısını vurgulamak amacıyla düzenlendiği belirtilen basın açıklamasında, barışın sadece insanlar arasında yapılan bir akit olmadığı vurgulanarak, barış, savaşlarla zarar verdiğimiz, canlı ve cansız tüm doğayla yapıldığı zaman anlam kazanır. Barış, silahları susturmanın yanı sıra doğaya karşı sorumluluk duyma, bir özür dileme, af dileme seromonisidir deniyor. 9 Ağustos 2013 tarihinde dersinden başlayacak etkinliğin çağrı metninin bir kısmı şöyle, 9 Ağustos 2013 tarihinde nehirlerinde yüzüp dağlarında sığındığımız, nesiller boyu derinliklerinde kök saldığımız toprakların bize yüklediği sorumluluğun birinciyle bisikletlerimizle Dersim'den yola koyulacağız. Savaşlar ve çatışmalar esnasında tahrip edilen topraklarımızın sesini duyurmaya çalışacağız. Süre gelen ekolojik yıkımı fotoğraflayıp kayıt altına alacağız. Talanı ve yıkımı yıllardır üç maymunu oynayarak perdeleyen basın kuruluşlarının ilgisizliğine baş kaldırırken coğrafyamızın feryadını vicdanlı yüreklere iletmek için pedallarımıza asılacağız. Yolda popüler kültürün unutturmaya çalıştığı kadim bilgileri öğrenecek, yerleşim yerlerinde yerel tohumları toplayıp paylaşacağız. Sınırları aşıp kentler ve köyler arasında dostluk köprüsü olmaya çabalayacağız. Bisiklet turunun Facebook grubuna ve detaylı bilgiye www.facebook.com/taksimgroups/gianekeno adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye gibi dünyanın dört bir yanında çevreci eylemler yapılmaya devam ediyor. BBC'nin haberine göre Londra'nın güneyindeki Balcombe kasabasında petrol arama faaliyetlerini protesto eden bölge halkı sokaklara döküldü. Codrilla adlı enerji şirketinin yapacağı sondaj çalışmaları bölge halkına göre daha sonra kaya gazı arama çalışmalarına dönüştürecek. Petrol arama faaliyetlerini protesto eden yüzlerce gösterici polis ve gazeteci alanı doldururken, Kamyonlar malzeme taşımak için tesisi girip çıkıyor. Balkon kasabasında yalnızca 2000 kişi yaşıyor. Bu kasaba artık sondaj firması nedeniyle sabırları taşmak üzere olan büyük bir protestocu grubuna da ev sahipliği yapıyor. Balkon sakinlerinden Luisa Delpi yaklaşık 3 hafta önce yanında 2 kişiyle beraber tesisin kapısına dayanmış. Protestoların şimdiki gibi olacağını tahmin edemezdim. Tek başıma direndiğimi sanıyordum diyor Louisa. Kasaba sondaj çalışmalarını protesto edenlerin pankartları ve posterleriyle dolu olsa da göstericilerle aynı fikirde olmayan bir grup da var. Fakat protestocular arasında yer alan kasaba sakini Catherine McWhorter'a göre sondaja destek veren kasabalıların sayısı çok az. Göstericiler bir haftayı aşkın süredir protestolarını sürdürüyor. Kaya gazı çıkarılmasının çevreyi tahrip edeceğini savunan çevreciler ve yöre halkı Tesisin girişine çadır kurmuş durumda buna karşın göstericileri tesisin kapısından uzaklaştırmaya çalışan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sondaj çalışmalarına gelen geçen hafta başlamayı planlayan fakat göstericiler tarafından engellenen Kodrilla adlı enerji şirketinin kaya gazı arama çalışmalarına devam etmesi için çevre bürosundan yeniden izin alması gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek dileğiyle esen kalın.